Sahabe-i Kiram'ın Hayatı. Cafer bin Ebu Talib radıyallahu Bugünkü ziyaretimiz takvalı, ilme ve iyiliğe değer veren, korku nedir bilmeyen bir sahabi, genç ve güzel bir sahabi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, yaratılış ve ahlak bakımından, kendisine en çok benzeyen kişinin misafiriyiz. Evet, Allah Resulünün, Miskinlerin babası diye künye taktığı, Zül Cenahayn yani iki kanatlı diye lakaplandırdığı Cennet kuşu Cafer bin Ebu Talib radıyallahu anı ziyaret ediyoruz. Bir bakıma hayatlarını Allah yolunda feda eden ilk İslam kahramanlarının en güzellerinden biriyle bugün beraberiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek Müslüman olmuş ve Müslüman olmasıyla da ilk müminlerden olma şerefine ermişti. Aynı gün hanımı da Esma binti Umeys de Müslüman oldu. Radiyallahu anha. Kureyş'in o eziyet ve işkencelerinden paylarına düşenleri onlar da aldı. Cesaret ve kararlılıklarıyla İslam tarihinde çok önemli bir örnek teşkil ettiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Ashabına Habeşistan'a hicret etmelerini emredince, Cafer radiyallahu an, hanımı da Habeşistan'a gittiler. Habeşistan'da iki sene kadar kaldılar ve bu esnada oğulları Muhammed, Abdullah ve Af dünyaya geldi. Cafer bin Ebu Talib radıyallahu an Habeşistan'da İslam'ın ve Efendimizin sözcüsü konumundaydı. Zira Allahu Teala ona ince bir anlayış, parlak bir zeka ve keskin bir dil ihsan etmişti. Şehit oluncaya kadar savaştığı Mu'te günü hayatının belki de en muazzam, en müthiş ve en övgüye değer günüydü. Habeşistan'da Necaşi önünde yaptığı düzgün ve akıcı konuşması da o gün gösterdiği kahramanlıktan belki de aşağı kalmayacaktı. O gün gerçekten eşsiz bir gün ve acayip bir sahneydi. Zira Kureyş, Müslümanlara olan kininden, düşmanlığından, saldırganlığından hiçbir şey kaybetmemişti. Hatta Müslümanların Habeşistan'da çoğalıp güçleneceği düşüncesi onları daha da sinirlendiriyordu. Bu sebeple ne olursa olsun bir an önce onları ortadan kaldırmak lazımdı. Amaçları buydu. Müslümanların Habeşistan'da rahat bir şekilde, Huzur içinde olmaları onlara çok ağır geliyordu. Bu nedenle Kureyş'in ileri gelenleri Necasi'ye hediyelerle birlikte iki elçi gönderdiler ve Müslümanların tekrar iade edilmelerini istediler. Bu iki elçi o vakit henüz Müslüman olmamış olan Abdullah bin Ebu Rebiya ve Amr bin As'tı. O dönem Habeş hükümdarı olan Necaşi, iman sahibi birisiydi. Kendi anlayışına göre, sapıklık ve taassuptan uzak bir şekilde saf Hristiyanlığı benimsemişti. Güzel ahlakı ve adaleti herkesce biliniyordu. Allah Resulü de bu sebeple, ashabına hicret diyarı olarak, onun memleketini seçmişti. Necaşi'nin bu durumu, Kureyş'i endişeye düşürmüş, istediklerini elde edememek korkusuyla, elçilerini kıymetli ve ağır hediyelerle göndermişler, kilisenin tanınmış insanları da onlarla beraber yola revan olmuşlardı. Amaçları, onu ikna etmekti. Elçilere de Necaşi'den önce şehrin ileri gelenlerine uğrayıp, hediyelerle onları saflarına almalarını ve daha sonra Necaşi'yi ikna etmeye onlarla birlikte gitmelerini öğütlemişlerdi. Zira bu sayede Necaşi'ye istediklerini kabul ettirmenin daha kolay olacağını düşünüyorlardı. Elçiler yola çıktılar Habeşistan'a doğru. Kendilerine tembih edildiği şekilde, öncelikle soylulara ve din adamlarına uğradılar, hediyelerini, rüşvetlerini verdiler. Daha sonra planlarını açıkladılar. Alın bu paraları, malları. Sadece istediğimiz, düşmanlarımız olan Müslümanların bize verilmesi, ülkenizden kovulması, Necaşi'den sadece bunu isteyeceğiz. Bize yardım eder misiniz? Kendilerinden çok emin bir şekilde, isteklerini elde edebileceklerini düşünerek, beklemeye koyuldular. Ve Necaşi ile görüşmeleri için, bir gün tayin edildi. O günde, onun huzuruna çıktılar. Necaşi, tahtına oturmuştu. Bir yandan, sekinet ve huzur içinde Müslümanlar durmakta, diğer yanındaysa, Sürekli olarak Müslümanları itham eden ve bir an önce iadelerini isteyen Kureyş elçileri. İlk söz Kureyş elçilerinde. Şöyle dediler: Ey Melik, bu sefih insanlar var ya, bu senin ülkene gelenler. Bunlar atalarının dininden ayrılmış, senin dinini de benimsemeyenlerdir. Ne senin ne de bizim bilmediğimiz yeni bir din icat etmişler. Bizleri sana bu insanların kavimlerinin ve aşiretlerinin ulularından olan babaları ve amcaları gönderdi. Onları geri istiyorlar, dediler. Necaşi Müslümanlara döndü ve sizi kalmenizden ayıran ve bize de yabancı kılan bu din nedir, dedi. İşte o an, Cafer bin Ebu Talib radıyallahu an ayağa kalktı çünkü Müslümanların sözcüsüydü. Etrafını şöyle bir süstü ve Necaşiye yönelerek sözlerine başladı. Ey Melik! Biz daha önce cahil bir kavimdik. Putlara tapar, leş yer, zina eder, akraba ziyareti yapmazdık. İçimizden güçlü olanlar hep zayıfları ezerdi ta ki Allahu Teala bize kendi içimizden bir peygamber gönderdi nesebini doğruluğunu emanetini iffetini bildiğimiz bir resul Bizi bir tek olan Allah'a ibadete çağırdı bizlerden atalarımızın taptığı putlardan yüz çevirmemizi istedi bize doğruyu, iyiyi söylememizi, emanete riayet etmemizi, akraba ziyaretlerini, komşularla iyi geçinmeyi emretti. Ayrıca haramlardan ve kan dökmekten sakınmamızı emretti. Bizleri yalandan, zina yapmaktan, yetim malı yemekten ve namuslu kadınlara iftira etmekten men etti. Biz de onu tasdik ettik ve ona iman ettik. Rabbinden getirdiği şeyler hususunda ona uyduk, tabi olduk. Allahu Teala'nın birliğine iman ettik ve hiçbir şeyi ona ortak koşmadık. Bize haram kıldıklarını haram, helal kıldıklarını da hiç düşünmeden helal kabul ettik. Buna karşılık kalmemiz bize isyan etti. Dinimizi terk edip, tekrar önceki cahiliye dönemimizdeki gibi putlara tapmamız ve daha önce yaptığımız kötülüklerimize gerisin geriye dönmemiz için bize işkence ettiler. Bize karşı çıkıp zulmettikleri için, bizi dinimizden ayırmak istedikleri için biz de onlardan ayrıldık. Ve senin yanında, senin ülkende zulme uğramayız düşüncesiyle, Buralara geldik dedi. Cafer radıyallahu anın bu duygulu ve etkili açık konuşması karşısında Neçarşi'nin kalbi yumuşadı. Merhamet duyguları coştu, geldi ve Cafer'e döndü. Resulünüze nazil olan şeylerden ona indiğini söylediğiniz şeylerden yanınızda var mı? Evet dedi Cafer. Necashi, bana okur musun dedi. Cafer radıyallahu an Meryem suresinden okumaya başladı. Tatlı, duygulu bir sesi vardı. Bu okuyuş karşısında Necashi ve yanındaki din adamları kendilerini tutamayıp ağladılar. Çünkü Meryem suresinde İsa aleyhisselam'dan da bahsediliyordu. Necaşi ağlaması sona erince, Kureyş elçilerine döndü ve şöyle dedi. Bu Kur'an ve İsa'nın aleyhisselam getirdiği İncil aynı kaynaktan çıkmıştır. Şimdi çekip gidin buradan. Vallahi ben Müslümanları, kesinlikle size teslim etmem. Allahu Teala'nın mümin kullarına yardım etmiş, onları korumuştu apaçık. Buna karşılık Kureyş ummadığı bir yenilgiyle hezimete uğramıştı. Gerisin geriye döndüler. Fakat Amr bin As kurnaz ve dahi bir insandı. Öyle kolay kolay yenilgiyi kabul edecek biri değildi. Bu olay karşısında biraz düşündüğü, kendince bir hilere kurnazlık aklına getirdi. Arkadaşına dedi ki, Neyse, şimdi gidelim. Vallahi yarın Necashi'ye ya gideceğim ve onların köklerini kurutacağım dedi. Arkadaşı, hayır bunu yapma. Onlar her ne kadar bize karşı gelseler de, ''Aramızda akrabalık bağları var.'' dedi. Amr, ''Onlara, Müslümanların İsa'yı diğer kullar gibi bir kul kabul ettiklerini söyleyeceğim.'' dedi. Evet, bu, Müslümanları tuzağa düşürmek için bir hileydi. Müslümanların İsa aleyhisselam hakkındaki inançları, necaşiyi ve ruhbanları kızdıracak, Müslümanları bundan dolayı reddedeceklerdi. Böylece Kureyş, istediğine nail olacaktı. Bunda karar kırdılar. Ertesi gün derhal, Necaşî'nin huzuruna vardılar. Amr, ey Melik dedi. Bunlar var ya, İsa hakkında çok büyük bir söz söylüyorlar. Bu söz üzerine ruhbanlar dikkat kesildiler. Müslümanlar bir kez daha huzura alındı ve İsa aleyhisselam hakkında ne düşündükleri soruldu. Müslümanlar kendi aralarında bir müddet durumu müzakere ettiler ve neticesi her ne olursa olsun bu konuda nebilerinin kendilerine bildirdiği gerçeği söyleme hususunda da ittifak ettiler. Meclis yeniden toplandı ve Necaşi, Cafer'e radıyallahu an döndü, şu soruyu sordu. Peki siz İsa aleyhisselam hakkında ne diyorsunuz? Cafer cevap olarak şunları söyledi. Biz İsa peygamber hakkında peygamberimizin aleyhisselam bize bildirdiği şeyi söyleriz. O Allahu Teala'nın kulu ve resulü Meryem'e ilka ettiği kelimesi ve ondan bir ruhtur. Necashi İsa aleyhisselam'ın da kendisi hakkında aynı şeyleri söylediğini haykırarak söylenenleri doğruladı. Fakat onun bu sözleri orada bulunan ruhbanlar arasında huzursuzluk meydana getirmişti. Hidayet nuruyla aydınlanmış mümin Necaşi, Müslümanlara döndü. Konuşmasını sürdürdü. Şimdi gidin, benim ülkemde, Emniyet ve güven içinde istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Kim size kötülük etmeye kalkarsa, cezasını bulur. Daha sonra Kureyş heyetini göstererek adamlarına şöyle emretti. Hediyelerini geri verin. Benim onların hediyelerine ihtiyacım yoktur. Vallahi Allah bana bu mülkü ihsan ederken benden rüşvet almadı. Ben şimdi bu mülkün içinde niçin uğruş ve talayım. Kureyş'in iki elçisi daha da perişan olmuş bir şekilde ikinci kez mağlup olarak Mekke'ye doğru yola çıktılar. Müslümanlarsa hayırlı yurtta, hayırlı komşuyla dedikleri ve güven içinde yaşayacakları Habeşistan'da kaldılar. Ta ki Allahu Teala onlara Resullerine, kardeşlerine ve yurtlarına dönme iznini verinceye kadar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, müminlerle birlikte Hayber'in fethinin sevincindeydi. Bu arada Cafer ve beraberindekiler Habeşistan'dan döndüler. Onların dönmesi üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi sevinçle doldu. Cafer radıyallahu anı kucakladı. Hayber'in fethine mi yoksa Cafer'in dönüşüne mi sevineyim bilemiyorum buyurdu. Ve beraberindekilerle beraber umre yapmak için Mekke'ye gittiler. Sonra Medine'ye döndüler. Cafer radıyallahu anın mümin kardeşlerinin Bedir ve Uhud gazvelerindeki kahramanlıklarını işitince kalbi hayranlıkla doldu. Gözleri yaşardı. Onların Allah Resulüne olan sözlerini yerine getirmiş olmaları onu çok duygulandırdı, imrendirdi. Kendisi de onlar gibi olmak, Allah yolunda çarpışmak ve şehid olarak Rabbine kavuşmak istiyordu. Kalbi bu duygularla dolup taşıyordu. Ve... Ufukta daha önce de bahsetmeye çalıştığım o Mute Savaşı görünüyordu artık karşıda. Cafer Radıyallahu an o Mute'de beklediği fırsatı buluyordu. Ya Allah Celle Celaluhu için büyük bir zafer kazanıp onun dinine yardım edecek veya onun yolunda şehit düşecekti. Bu sebeple Allah Resulü'nden Kendisine bu savaşta yer vermesini istedi. Cafer radıyallahu an bunun bir gezinti veya küçük bir harp olmadığını çok iyi biliyordu. Bu savaş, daha önce bir benzeriyle karşılaşmadıkları kadar büyük bir savaş olacaktı. Sayı ve silah teçhizatı bakımından oldukça üstün olan çetin bir güçle karşı karşıyaydılar. İmparatorluk ordusuyla karşı karşıyaydılar. Bunu bildiği halde bu savaşa katılmak için can attı. Neticede istediğine nail oldu ve ordunun ikinci komutanı olarak bu savaşa katıldı. Ordusuyla birlikte yola çıktı. İki ordu korkunç bir günde karşı karşıya geldiler. Normalde 200.000 bin kişilik Rum ordusu karşısında korku ve endişeye düşmesi gereken Cafer radiyallahu an, korkmamış, aksine iman gücü ve kuvvetiyle onlarla başa çıkabilecekleri inancını daima korumuştu. Savaşın kızıştığı bir andı. Zeyd bin Harise radıyallahu an'ın elindeki sancak neredeyse yere düşüyordu ki Cafer sancağa kapı verdi. Şiirler okuyordu. Cenneti hatırlatan. Sanki tek başına bir ordu gibiydi. Düşman onun etrafını dört bir yandan sardı. Bir an önce onu öldürmek istiyorlardı öyle ki Kuşatmayı yarıp dışarı çıkamıyordu. Derken sağ elini kaybetti. Kan akmaya başlamıştı. Sancağı sol eline aldı. Sol elini de kaybetti. Bu defa sancağı kollarıyla kavradı, öylece yere düştü. Bu halde dahi sancağı yere bırakmadı, düşürmedi. Durumu gören Abdullah bin Revaha radiyallahu anh, safları yara yara oraya koştu ve sancağı yere düşmeden kaptı sonra var gücüyle çarpışmaya devam etti İşte Cafer bin Ebu Talip radıyallahu an sonunda dileğine kavuşmuş en şerefli ölümlerden biriyle ölerek şehit olmuş ve yüce Rabbine huzur içinde kavuşmuştu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de savaşın yerini ve Cafer radıyallahu anh'ın durumun asabına bildirmiş, onu Allah'a emanet ederek onun için ağlamıştı. Cafer'in evine gitti, evlatlarını bağrına bastı, onlarla birlikte gözyaşı döktü. Daha sonra asabının yanına gitti. Ashab, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında toplandı. İslam şairi Hasan bin Sabit ve Ka'b bin Malik radiyallahu anh ecmain, Cafer'in kahramanlık ve cömertliğini anlatan mersiyeler söylüyorlardı. Şehadeti üzerine tüm fakirler ağladılar. Çünkü o, Ebu'l-Mesakin yani miskinlerin babasıydı. Ebu Hureyre radıyallahu an onun hakkında şöyle der. Miskinler için, fakirler için en hayırlı insan oydu. Çok cömertti. Vefatıyla da şehitlerin en iyilerinden olarak anıldı. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh da onun hakkında şöyle der. Mute savaşında Cafer'le beraberdim. Vücudunda doksandan fazla kılıç ve mızrak yarası saydım. Doksandan fazla kılıç ve mızrak yarası. Peki buna rağmen onun katilleri arzularına kavuşabildiler mi? Hayır. Onların kılıç ve mızrak darbeleri, onun dinini, imanını kaybetmesine vesile oldu mu? Hayır. Onların kılıç ve mızrak darbeleri ancak ve ancak Caferi Mevla'ya kavuşturmaya yarayan bir köprü oldu. Derecesi yükseldi. Bu köprü sayesinde rahmeti Rahmana kavuştu. O şimdi ebedi cennetlerde nimet ve bolluk içinde Dilerseniz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şu sözüne kulak verin. Onu cennette gördüm. Kan kırmızısı renginde iki kanadı vardı. Allahu Teala ondan razı olsun. Selamlar olsun ona. Cafer bin Ebu Talib radiyallahu Ruhuna hediye olmak üzere. Fatiha-i Şerif'e ve Üç İhlas-ı Şerif'i okuyalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Halil İbrahim sofrası Ramazan-ı Şerif özel. Sahabi i Kiram'ın hayatları. Ali bin Velid radıyallahu an İlginç bir insan ve şaşılacak bir hayat. Meşhur Uhud'da Müslümanlara karşı ömrünün geri kalanındaysa İslam düşmanlarına karşı savaşan bir insan. Onu nasıl anlatsak ki? O kendisi bile hayatının hangi noktada başladığını bilemiyor. Bildiği, hatırladığı tek şey Allah Resulü aleyhissalatu vesselama biat edip teslim olduğu gün. Eğer elinde olsa o günden önceki hayatını bir kalemde silip atacak. Öyleyse gelin biz de onun hayatını anlatmaya kalbinin Allah korkusu ve Resulullah sevgisiyle dolduğu İslam'a ilk adımını attığı günden başlayalım. Bir gün kendi nefsiyle baş başa kaldığı bir zaman gittikçe güçlenen o yeni din hakkında düşüncelere daldı ve Allahu Teala'dan kendisine bir yol göstermesini diledi. Vallahi, şimdi hakikati buldum. O peygamberdir. Ne zaman, nasıl gidip de Müslüman olsam diye düşünmeye başlamıştı bile. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidip Müslüman oluşunu, Mekke'den Medine'ye müminlerle yaptığı yolculuğu gelin kendisinden dinleyelim. Birlikte yola çıkacağım bir arkadaş aradım yanıma. Osman bin Talha'ya rastladım. Durumu ona da anlattım. O da bana katılmak istedi. Birlikte yola çıktık. Yolda Amr bin As'a rastladık. Amr, hayırdır, nereye gidiyorsunuz dedi. Biz de meseleyi ona anlattık. O kendisinin de gidip Müslüman olmayı istediğini bildirdi. O da bize katıldı. Ve üçümüz Medine'ye kadar birlikte geldik. Tarih, Hicri 8. yılın safer ayıydı. Efendimizin huzuruna vardım. Şehadet kelimesini getirdim. Elhamdülillah, Müslüman oldum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ben seni eninde sonunda, hayrı bulacak, akıl sahibi bir kişi olarak görüyordum buyurdu. Allah Resulüne biat ettim ve İslam'a karşı işlemiş olduğum geçmiş günahlarımdan dolayı benim için mağfiret dilemesini istedim. O da bana İslam, geçmişteki İslam'dan önceki hataları siler buyurdu. Ben, ne olur siz yine de benim için dua buyurun dedim. O da ya Rabbi, Halid bin Velid'in İslam'a karşı işlemiş olduğu geçmiş günahları bağışla diye dua etti. Sonra sırasıyla Amr bin As, Osma bin Talha, Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurunda biat ettiler ve Müslüman oldular. Halid bin Velid'in radiyallahu anh, İslam'a karşı işlemiş olduğu geçmiş günahların affı için, Efendimiz'den dua isteyişindeki inceliğe ve oradaki hassasiyete dikkat ettiniz mi? Oradaki duyarlılığı, onun hayatını incelediğimizde, paylaştığımızda daha iyi anlayacağız. Güç, kuvvet ve zeka sahibi olan bu insan, Dünyanın geçici menfaatlerini ve atalarının ilahlarına yüzüstü bırakmış. Kendisini Allah'a ve Resulüne hizmete vakfetmişti. Mute savaşındaki üç kahramandan daha önceki programlarda bahsetmiştik hatırlarsanız. Kimdi onlar? Zeyd bin Harise, Cafer bin Ebu Talib ve Abdullah bin Revaha. Allahu Teala hepsinden razı olsun. Bu kişiler Şam diyarında Mute savaşı yaşanmıştı ya, o Mute'nin kahramanı insanlardı. Öyle bir savaştı ki, 200 bin kişilik Rum ordusuna karşı verilen amansız bir mücadele ve kahramanlıktı. Peki şunu da hatırlarsanız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu gazve ile ilgili ashabına sanki görüyormuş gibi ne anlatıyordu? Şimdi sancağı Zeyd aldı. Savaştı şehit oldu. Sonra sancağı Cafer aldı. Savaştı o da şehit oldu. Sonra sancağı Abdullah bin Revaha aldı. Savaştı ve o da şehit oldu diyordu ya. İşte sonra diğer programlarda buraya kadar okumuştuk bu hadisi şerifi. Bu hadisin devamı da bugünkü programda. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle devam etti. Sonra sancağı Allah'ın kılıçlarından bir kılıç aldı. Ve Allah Celle Celaluhu onun eliyle fethi müesser kıldı. Kimdi sizce bu kahraman? Evet bu kahraman Halid bin Velid'den başkası değil elbette. Mu'te Savaşı'na bir asker olarak katılan Halid, İslam ordusunu zafere ulaştıran bir komutan oldu. Mu'te Savaşı'nda son komutanda şehit düşünce, sancağı Sabit bin Akram adlı genç sahabi aldı. Ve güç bela, Halid bin Velid'in yanına geldi. ''Ey Ebu Süleyman, sancağı al.'' dedi. Yeni Müslüman olmuş olan Halit bin Belit, içlerinde önceden Müslüman olmuş Muhacir ve Ensarın bulunduğu orduya komutanlık etme hakkını kendinde göremiyordu. Edeb, tevazu gibi güzel, ahlaklı bir insandı. Sabit bin Akrama hayır dedi. Ben bu sancıya alamam. Sen buna daha layıksın. Sen hem bedire katıldın hem de benden daha yaşlısın. Sabit, ''Sancağı sen al, sen savaşı benden daha iyi biliyorsun. Ben, sancağı ancak sana getirmek için aldım.'' dedi. Sonra Müslümanlara dönerek, ''Halid'in komutanlığına razı mısınız?'' diye sordu. Onlar da ''Evet'' dediler. Neticede, sancak, Halid bin Velide radıyallahu anh geldi. O da gerek, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın yanında, gerekse onun vefatından sonra zaferden zafere koşmuş, İslam'ı yüceltmek için var gücüyle çalışmıştı. Şimdi İslam ordusunun başındaydı. O an Müslümanlar zor durumdaydılar. Rumlar, çokluklarının verdiği avantajla savaşa devam ediyorlardı. Savaşın belki de gidişatını değiştirerek, mağlubu galip kılacak bir güce ihtiyaç vardı. Müslümanların zayiatı çoktu. Yaralı sayısı çok fazlaydı. Sağ kalanlar bitkin, harap vaziyetteydi. Bu durum karşısında ne yapılabilirdi ki? Ama cesur bir kalbin başaramayacağı şey yoktu. Bütün bu olumsuz şartlara, kurallara rağmen, Halid bin Velid kendisini topladı. Savaş alanı adeta bir şahin gibi, şimdi onun keskin gözlerinde, her yere bakıyor. Zihninde ani bir plan canlandırarak uygulamaya koydu. Savaş devam ederken askerleri gruplara ayırdı, her gruba bir görev verdi. Sonra düşman ortasına daldı ve saflar arasından Kocaman bir gedik kaçtı. Bu gedikten tüm Müslüman askerler sağ salim çıktılar ve kurtuldular. Halid bin Velid radıyallahu an bu savaştaki başarılarından dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Seyfullah lakabını aldı. Allahu Teala'nın kılıcı Kureyş'in Allah Resulü ile olan ahdini bozması üzerine Müslümanlar, Efendimizin komutasında Mekke'nin fethi için yola çıkmışlardı. Allah Resulü ordunun sağ kanadına komutan olarak Halid bin Velid'i atadı. Uzun zaman puta tapanların ve şirkin komutanlığını yapan Halid, şimdi İslam ümmetinin bir ferdi, ve bir İslam komutanı olarak, emin adımlarla Mekke'ye giriyordu. Halid bin Velid'in gözünde, bir an mazi canlandı. Müslüman olmadan önceki günleri, aciz putlara kurbanlar kestiği, heva ve heves peşinde koştuğu günleri hatırladı. Nasıl olmuştu da, o kötülüklerden kurtulabilmişti. Hangi mucizeyle Müslüman olmuştu? Bütün bu olanlar nasıl açıklanabilirdi? Bunun bir tek izahı vardı. O da müminler, Mekke'ye girerken tekrarladıkları o ayeti kerimeydi. Rum Suresi 6. Ayet mealen. Bu, Allah'ın vaad ettiğidir. Allah vadinden caymaz. <Gülüyor> Halid radıyallahu an başını yukarı kaldırdı. Ufku dolduran İslam'ın sancaklarına gıptayla baktı ve kendi kendine "Evet, muhakkak ki bu Allah'ın vaadidir ve Allah vadinden dönmez." dedi. Sonra kendisini hidayete erdirdiği için Allahu Teala'ya hamdetti, etti, yaşı döktü. Halid bin Velid İslam'a hizmet için efendimizin yanında daima hazır bulunmuş, hayatını bu yola vakfetmişti. İslam'a karşı riddet hareketlerini bastırmada ilk akla gelen isim Ebu Süleyman Seyfullah ve kendisi oldu. Ebu Bekir radıyallahu an, mürtetlere karşı ilk savaşı bizzat kendisinin yönettiği bir orduyla gerçekleştirdi. Halid radıyallahu anı çok daha çetin savaşlar için saklıyordu. Riddet İslam'dan dönme anlamına geliyor. O riddet hareketleri başladığında o zaman halife olan Ebu Bekir radıyallahu an efendimiz kendi komutasındaki bir orduyla, bunlara karşı koymak istedi. Ashabın ileri gelenleri, bunun tehlikeli olacağını söyledi, yerine bir başkasını komutan olarak atamasını istedi. Fakat o ısrar etti. O bizzat kendisinin bu işe girişerek, olayın ne kadar önemli olduğunu göstermek ve Müslümanları, bu İslam'dan dönme hareketlerine karşı harekete geçirmek istiyordu. Böylece hem riddet edenlere gözdağı verecek hem de Müslümanların moralini yükseltecekti ki bir daha kimse böyle bir harekete girişmeye cesaret edemesin. İslam'ın güçlenmesini istemeyen Araplar ve gayri Arap unsurlar bu fitne hareketini körüklüyorlardı. Riddet dediğimiz o İslam'dan dönme hareketleri, ilk bakışta böyle küçük isyanlar gibi görünse de, İslam'a vereceği zarar göz önüne alındığında tehlikeliydi. Fitne önce Esed, Gatafan, Tay, Zibyan kabilelerinde ortaya çıktı. Sonra Beni Amir, Hevazin, süleyin ve Beni Temim'e sıçradı. Küçük çapta çatışmalarla başlayan mücadele, sonradan sayıları on binleri bulan büyük savaşlara dönüştü. Fitne hareketine Bahreyn ve Amman halklarının da katılmasıyla savaşlar maalesef çok daha şiddetlendi. Müslümanların etrafı adeta çepeçevre ateşle donatıldı. Halife Ebubekir radıyallahu an hemen orduyu toparladı. Başına geçti ve isyan halindeki kabileler üzerine yürüyerek uzunca bir mücadeleden sonra bu isyanları bastırdı. Bu ilk zaferden sonra ordu Medine'de uzun süre kalmadı. Hemen diğer isyanları bastırmak için harekete geçti. İrtidat hareketleri her geçen gün biraz daha artıyordu. Ebu Bekir radıyallahu an ikinci defa ordunun başına geçerek bu isyanlara karşı koymak istedi. Fakat ashab buna karşı çıktı. Halifenin orada Medine'de kalmasını istiyorlardı. Hazreti Ali radıyallahu an halifenin önüne çıkmış, atının yularını tutunmuş ve şöyle demişti: "Nereye ey Resulullah'ın halifesi? Sana Allah Resulü'nün Uhud'da tavsiye ettiği şeyi tavsiye ediyorum. Kılıcını kınına sok ey Ebu Bekir. Kendini tehlikeye atarak bizi üzme. Neticede Müslümanların oy birliğiyle halifenin Medine'de kalmasına karar verildi. Orduyu on bir gruba ayırdı. Her gruba bir komutan tayin etti. Her gruba sancağını verdikten sonra Halid bin Velid'in yanına geldi ve ben Allah Resulünün şöyle dediğini işittim dedikten sonra Halid bin Velid Allah'ın ne güzel bir kulu ve ne güzel bir kardeştir. O Allah'ın kılıçlarından bir kılıçtır. O Allah'ın kafirler ve münafıklar üzerine çektiği kılıcıdır. Ona görev verdi. Kendisi Askerleriyle birlikte savaştan savaşa, zaferden zafere koştu. Ta ki o büyük savaş, Yemame savaşı gelip çatana kadar. Riddet savaşlarının en büyüğü olan Yemame'de, Müslümanların karşısında Beni Hanife ve diğer kabilelerden oluşan ve Müseylemet-ül komuta ettiği güçlü bir ordu vardı. Daha önce Müseylime'ye karşı bazı kuvvetler gönderilmişse de, bunlar başarılı olamamıştı. Sonunda Halife, müseylemeyi durdurmak için Halid radıyallahu anh'ı gönderdi. Müseylime, Halid'in yola çıktığını haber alır almaz, savaş için gerekli hazırlıklara başladı ve iki ordu karşılaştı. Eğer Siyer okuyorsanız bu savaşın ne kadar şiddetli ve ne kadar ibretlik bir çarpışmayla meydana geldiğini anlarsınız. Nasıl bir savaştı? Bir yanda koca bir orduyla Müseylim'e sahte peygamber, diğer yanda Allahu Teala'nın kılıcı Halid bin Velid radıyallahu anh'ın komutasında Müslümanlar. Halid, bayrak ve sancakları ordu komutanlarına teslim etti. Ve iki ordu birbirine girdi. Korkunç bir savaş. Müslümanlardan bir kısmı, inatçı bir kasırganın devirdiği çiçekler gibi şehit düştüler. Halid bin Velid radiyallahu anh şöyle bir etrafa baktı, biraz düşündü. Ve aniden düşmanın zayıf noktasını kavrayıverdi. Müseylime'nin ordusu karşısında, İslam ordusunun savaş isteklerinin zayıfladığını gördü. Ve onların iradelerini sağlamlaştıracak bir çare aramaya koyuldu. Askerlerin arasına dalarak şöyle dedi. Ayrılın, her kabilenin gayretini görelim. Bunun üzerine muhacirler kendi sancakları altında, Ensar da kendi sancakları altında toplandı. Her kabile kendi sancağı altında. Bakalım kim neler yapıyor. Böylece hezimetin hangi taraftan geldiğini daha kolay görebileceklerdi. Neticede biraz hamaset duyguları da kabardı. Orduya yeniden azim ve cesaret geldi. Halit radıyallahu anhu bir o tarafa, bir bu tarafa koşuyor, tek bir ve tehlil getirerek Müslümanları canlı tutmaya çalışıyordu. Birkaç dakika sonra savaş Müslümanların lehine dönmüştü. Müstehlimenin ordusu dağılmış ve askerleri birer ikişer dökülmeye başlamış, binlercesi de öldürülmüştü. Komutan Halit radıyallahu an. Kendi nefsindeki hamaset duygularını adeta bir elektrik akımı gibi askerlerine yaymış ve bu sayede savaşı kazanmıştı. Bu da onun dehasını gösteren güzel bir olaydı. Ve böylelikle anlatmaya çalıştığım bu riddet harplerinin en tehlikelisi, belki de en şiddetlisi bitmiş oldu. Müseylimede de öldürüldü, bu fitne büyümeden ortadan kaldırıldı. Askerlerinden çoğu da onunla birlikte telef oldu. Neticede Medine'de Halife İslam'a böyle bir zafer ve böyle bir kahraman bahşettiği için Allah'a hamd etti ve şükür namazı kıldı. Hazreti Ebubekir radıyallahu an zekası ve ileri görüşlülüğüyle İslam dünyası sınırları içinde fitne ve fesadın ortadan kalktığını, artık İslam için iki tane büyük fitnenin kaldığını anlamıştı. Bunlar, birincisi Irak'ta bulunan Farslılar ve Şam diyarında olan Rumlardı. Bu, her iki imparatorluk da yeni dinin sancağını taşıyan Müslümanlar için büyük bir tehlikeydi. Onlar da Müslümanlara karşı büyük bir düşmanlık ve cephe konuşlardı. Müslümanlarla savaşmak için vakit kolluyorlardı. Bunun üzerine halife Halid radıyallahu anha bir mektup yazdı ve Irak üzerine yürümesini emretti. Halid de orduyla birlikte Irak'a gitti. Ve savaş yapılacak meydana gidildiğinde Savaşa başlamadan önce, Kisra'nın valilerine yazdığı bir mektupla durumu haber verdi. Şunlar yazılı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Halid bin Velid'den İran'ın ileri gelenlerine, Selam Hakk'a tabi olanların üzerine olsun. Ayaklarınızı kaydırıp, mülkünüzü gideren, ve tuzaklarınızı zayıflatan Allah'a hamd olsun. Namazımızı kılan, kıblemize yönelen ve kestiğimizi yiyen kişi Müslümandır. Bizim yararlandığımız haklardan o da yararlanır. Mektubumu aldığınızda teslim olup zimmetime giriniz. Aksi takdirde Allah'a yemin olsun ki, üzerinize öyle bir ordu gönderirim ki, sizin hayatı sevdiğiniz kadar onlar ölümü severler. Karşı taraftan bir cevap gelmedi. Bunun üzerine Halid radiyallahu an vakit kaybetmeden batılı yerle bir etmek için harekete geçti. Fazla bir karşılık verilmedi ve zayıfları, köleleri de İslam sancağı altına alarak, Zaferle yoluna devam etti. Emrindeki askerlere sakın halka dokunmayın, bırakın kendi işleriyle meşgul olsunlar. Ancak kim size karşı çıkar, savaşırsa onları öldürün dedi. Ve Şam sınırına kadar ordu geldi. Oralar müezzinlerin ezan ve fatihlerin tekbir sesleriyle çınladı. Şam'daki Rumlar sizce bu tekbir seslerini duyduklarında ne yaptılar? Korkmaya başladılar. Ve bir anda kendi içlerinde psikolojik bir savaş başladı. Niçin? Irak'ta İranlılara karşı kazanılan o zafer, bir anlamda Şam'da Rumlara karşı kazanılacak zaferin müjdecisi gibiydi. Öyle de oldu. Hazreti Ebu Bekir, Radiyallahu an orduyu toparladı. Rum İmparatoru, İslam ordusunun kendi üzerine yürümekte olduğunu haberini alınca, komutanlarını, vezirlerini topladı. Savaşa çıkmayalım, barış yapalım diye teklif etti. Komutanları, vezirleri hayır dediler. Vallahi biz Müslümanların topraklarımızı işgal etmesine müsaade etmeyiz. 200 bin kişilik bir orduyu toparladılar. Ve savaşa hazırlandılar. Rumların bu hareketi halifeye haber verildiği vakit şöyle dedi. Vallahi onların bu kuruntularını Halid'le bertaraf ederim. Halife, bu tür şirk ve isyan hastalıklarının devası olan Halid radıyallahu anı haber gönderdi. Şam üzerine gitmekte olan ordunun başına geçmesini istedi. Bu emir üzerine Halid, Irak'ta Müsenna bin Harise'yi bırakarak askerleriyle Şam'a doğru yola çıktı. Ve orada gerek savaş alanını tespitiyle, gerekse askeri tanzimiyle bir kez daha o büyük dehasını ortaya koydu. Akabinde Allah'a hamd ederek şöyle dedi. Muhakkak bugün Allah'ın günlerinden büyük bir gündür. Bugün övünmeye ve azgınlığa yer yoktur. İhlasla savaşın. Amelinizle yalnızca Allah'ın rızasını isteyiniz. Gelin komutanlığı sırayla yapalım. Bugün birimiz, yarın diğerimiz, öbür gün bir başkası orduya komuta etsin. Böylece hepiniz emirlik yapmış olursunuz. Büyük komutan çok iyi motive ediyordu askerleri. Halife, Kendisini komutanlar da dahil tüm ordunun başına başkomutan olarak atadığı halde o sırf orduda bir karışıklık olmasın, diğer komutanlar alınmasın diye kendisini öne çıkarmamış, mütevazi bir davranışla komutanlığın sırayla olmasını önermişti. Bugün bir komutan, yarın başka. Böyle devam edecek. Rum ordusu teçhizat ve sayı itibariyle korkunç bir görüntü arz ediyordu. Kat kat fazlaydı. Rumlar, Müslümanların gittikçe güçlendiklerinin farkındaydılar. Bu sebeple onlara ciddi bir darbe vurarak bir daha toparlanmalarına engel olmak istiyorlardı. Hazırlıklarını buna göre yaptılar. Rumların bu durumu Müslümanları biraz ürküttü. Fakat onlar imanları sayesinde bu tür karanlık güçlere karşı koyabilecek güçteydiler. Yüreklerinde iman ateşi parladığı sürece, hayatta hangi şey onları yıldıracaktı ki? Kendilerine geldiler. Halit radiyallahu an, orduyu gruplara ayırdı. Her gruba ne yapmaları gerektiğini söyledi ve, savaş için ayrıntılı bir plan hazırladı. Şaşılacak bir durumdu ki, Savaş aynen Halit Radiyallahuani'nin planladığı gibi oldu, adım adım. Hatta öyle ki, kimin savaşta kaç kılıç darbesi alacağını söylese belki o bile doğru çıkacaktı. Usta bir savaşçı olduğunu bu gösteriyordu. Savaşa başlamadan önce orduyu ve askerlerini gözden geçirmiş, Rum ordusunun gücü karşısında askerleri arasında özellikle İslama yeni girenlerde bir korku, bir geri çekilme belirtisi olup olmadığını kontrol etmişti. Çünkü zaferin ona göre tek bir yolu vardı o da sabretmek. Askerler arasında meydana gelebilecek böyle bir iki firar hareketinin orduyu sarsacağını çok iyi biliyordu. Yer mükte orduyu düzene koyduktan sonra ilk defa savaşa katılan mümin kadınlara ordunun gerisini de saf tutmalarını söyledi ve onlara, eğer kaçmaya çalışan olursa bizden onu öldürün emrini verdi. Mü'min kadınlar da o gün vazifelerini hakkıyla yerine getirdiler. Savaşın başlangıcında, Rum komutanlarından biri Halid'e öne çıkmasını, kendisine bir şeyler söylemek istediğini bildirdi. Halit de iki ordunun arasındaki boşluktan biraz öne çıktı. Rum komutan, Şöyle dedi. Biz biliyoruz ki, sizi diyarımızdan çıkarıp buralara kadar getiren şey, açlık ve fakirliktir. Eğer isterseniz her birinize onar dinar para, giyecek ve yiyecek verelim, ülkenize dönün. Gelecek yıl yine aynı miktarda para, giyecek ve yiyeceği size gönderirim. Bu yakışıksız sözler karşısında Halit radıyallahu anh, Şöyle dedi, şunu bilin ki bizi ülkemizden çıkarıp buralara kadar getiren şey açlık değil. Bilakis biz kan içen bir kavimiz. Duyduk ki Rumların kanından daha lezzetli kan yokmuş. Biz sizin kanınızı içmek için buraya geldik. Böylelikle korku saldı. Sonra ordusunun başına döndü ve sancağı dalgalandırarak savaşı ilan etti. Allahu Ekber! Yine bir savaş. Rumlar dev gruplar halinde taarruz üzerine taarruz ediyorlar. Müslümanlar zannettiklerinden daha farklı görünüyorlar ama. Müminler o gün sebat ve kararlılıklarıyla örnek bir mücadele veriyorlar yine. Savaşın devam ettiği bir sırada müminlerden biri Ebu Ubeyde bin Cerraha radıyallahu anh yaklaştı. Dedi ki, ben şehit olmaya azmettim. Efendimiz'e iletilecek bir dileğin varsa söyle. Ebu Ubeyde dedi ki evet var. De ki ey Allah'ın Resulü bizler Rabbimizin bize vaad ettiği şeyin hak ve gerçek olduğunu gördük. Bunun üzerine adam adeta bir ok gibi savaşın ortasına fırladı. Az sonra onlarca kılıç ve mızrak darbesi altında şehit düştü. İşte İkreme bin Ebu Cehil radıyallahu an. Evet, Ebu Cehil'in oğlu İkreme. Rumların hücumlarının arttığı ve savaşın kızıştığı bir sırada dedi ki: "Allah beni hidayet erdirmeden önce sık sık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le savaştım. Bugün Allah düşmanlarından mı korkup kaçacağım?" Kim ölüm üzerine biat eder? da onlar. İşte böyle. Böylesine bir savaş. Yer alananlar, yerlere düşenler, açlık ve susuzluktan kıvrananlar. Öyle ki, onlardan birine bir yudum su verildiğinde kendisi içmiyor yanındaki kardeşine verilmesini işaret ediyordu. Ona götürüldüğünde, o da diğer kardeşine o suyun verilmesi gerektiğini talep ediyordu. Ve böyle su arada dönüp dolaşıyor. Her biri, kardeşlerini kendi nefsine tercih ediyordu. Onlar, kutlu insanlardı. Halid bin Velid radıyallahu anh, Oldukça yaşlandı. Eğer mümkün olsaydı Allahu Teala'dan ömrünü uzatmasını talep eder ve daha uzun yıllar İslamiyet'in hakimiyeti ve şirkin sonu için savaşırdı belki de. Hayatta en çok sevdiği şey Allah yolunda cihad etmekti. En korktuğu şey de yatağında ölmekti. Hayatını at sırtında kılıç sallayarak geçiren bir insan için, yatağında can vermekten daha acı bir şey olamazdı. Son anlarında, gözyaşları içinde şunları söyledi. Ben birçok olaya şahit oldum. Sayısız mücadelelere girdim. Vücudumda kılıç, mızrak veya ok darbesi almadık yer kalmadı belki. Sonunda işte gördüğünüz üzere, bir deve gibi yatağımda ölüyorum. Son nefesini vermeden önce vasiyetini yazdırdı. Mallarımı kime bıraktığımı biliyor musunuz? Ömer bin Hattaba. Peki geriye bıraktığı malların ne olduğunu biliyor musunuz değerli dinleyenler? Savaşta kullandığı atı ve savaşta elinden düşmeyen bir silah. Başka hiçbir malı yok. Çünkü yaşadığı sürece, dünya malıyla da ilgilenmedi. Sadece dünya malına sevgisi neydi biliyor musunuz? Yermük Savaşı'nda kaybettiği sarıktı. Çünkü o sarığın içinde, çok önemli bir şey vardı. Kendini kınayanlara, ya bir sarık için üzülünür mü? diyenlere ne dedi? Olur mu? O sarığımın içinde, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mübarek saçları vardı. Ve Halid radıyallahu an gözlerini yumdu Annesi göz yaşları içerisinde şunları söylüyordu: Oğlum, sen kavminin en hayırlılarından, cesurlularındandın. Sen arslanlardan daha cesurdun ve dağlar arasında akıp gitmekte olan ırmaklardan daha cömerttin. Bu sözleri duyan Ömer radıyallahu an doğru söyledin. Vallahi o gerçekten böyleydi dedi. Ve kabre kondu. Asap kabrin etrafında sıralanmış. Hiç kimseden çıt çıkmıyor. Her yerde sessizlik var. Tam bu arada Medine sokaklarından Dört nala gelmekte olan bir atın kişnemesi bozdu o sessizliği. At koşa koşa geldi, Halid radiyallahu anın kabri yanında kişneyerek şaha kalktı. Sanki üzerinde bir binicisi varmış gibi. Sanki yeni zaferler için sefere çıkacakmış gibi. At bile herkesin şaşkın bakışları arasında sahibini, Kahramanını selamlıyor, onu son yolculuğuna uğurluyordu. Sonra at sakinleşti, başını kaldırdı. Baktılar ki, atın da iki gözünde birkaç damla yaş var. O at, Halit radiyallahu anh'ın atıydı. Nice savaşlara katıldığı, zaferler kazandığı attı. Allah, Celle Celaluhu sana rahmet eylesin güzel komutan. Halid bin Velid radiyallahu an. Ruhuna hediye olması için bir Fatiha-i Şerife ve 3 İhlas-ı Şerife hediye ederim. Buyurun. Hüsnü Hala Kafe Restorant'ın sunduğu Halil İbrahim sofrası sona erdi. 0212 511 6688 Hüsnü Hala.com.tr Hüsnü Hala Kafe Restorant Süleymaniye'de